Gerçeğe ancak Allah hidayet eder. Şimdi söyleyin bakalım, gerçeğe ulaştıran mı tabi onun mı layıktır? Yoksa elinden tutulup doğru yola götürülmedikçe kendisi yol bulamayan mı? Ne oluyor size? Nasıl böyle yanlış hükme diyorsunuz? Onların çoğu sadece zanna uyarlar. Halbuki zan asla gerçeğin yerini tutamaz. Allah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 O elbette gerçektir ve siz bundan yakayı kurtaramazsınız. hepsine zulmeden her kişi dünyadaki bütün şeylere malik olsaydı bile cezadan kurtulmak için hepsini fidyo olarak verirdi. Onlar cezaları olan azabı görünce içten içe duydukları pişmanlığı açığa vururlar. Ne çareki kendilerine asla haksızlık edilmeksizin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 Sakın Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan olma, yoksa hüsrana uğrayanlardan olursun. Haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar, her türlü mucize de önlerine gelse, gayet acı azabı görmedikçe iman etmezler. Azap gelip çattığı zaman imana gelip de bu imanı kendilerine fayda vermiş olan bir tek memleket halkı olsun bulunsaydıya, asla böyle bir şey vakii olmamıştır.